Human Bir emeğin gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yayın konumuz feminist yazar gazeteci Necila Atgökc'e. İki yılı geçkin süredir internet üzerinden yayın yapan kadın işçi, haftalık yayın mecrasının aynı zamanda editörlerinden Necla Akgökçe. Yayınımıza hoş geldin Necla. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Uzun süreden sonra biz şu anda Zoom üzerinden bu çekimi yapıyoruz Necla ile. Seni görmek benim için de çok güzel oldu. Necdet bizi meynir kırmayıp geldiğin hmm. için de çok teşekkür ederim ayrıca. E, dilersen aslında biz kadın işçiyi e, geçtiğimiz yıllarda e, ben yanlış hatırlamıyorsam e, iki kere birlikte program yaptık. Ama belki yeni dinleyicilerimiz e, bizi şu anda dinlemek için açanlar programı. E, kadın işçi... Kimdir, ne yapar, nasıl bir araya geldi e, feministler ve neden bir böyle bir mecra kurmaya karar verdiniz gibi bir soruyla kadın işçiyi tanıtarak dilersen programa başlayalım. E, lütfen söz sizin, sende. Evet, e, işte iki yılı geçiyor esasında. Hani e, geçtiğimiz Kasım 17'sinde ikinci yaş e, günümüzü e, kutlamıştık. Ne tür bir ihtiyaçtan doğdu ya da hani ne, nasıl bir araya geldik üzerine bir iki bir şey söylemek isterim. Esasında hani feminist emek kadın emeği haberciliği yapalım diye biz bir araya gel geldik. Daha doğrusu hani tam bir araya gelip. E, politikamızı tartıştığımız süreçte pandemi e, bastırdı öyle olunca hani biraz e, biraz dinlendik e, daha sonra altı ay e, filan sonra hani baktık pandemi şartları devam ediyor yani hani e, çok kısa sürede de e, şey olmayacak e, gibi e, geldi bize nitekim ki öyle oldu yani e, Dedik ki hani e, nasıl olsa internet yayıncılığı yapıyoruz ufak ufak başlayalım. E, amacımız dediğim gibi e, bir taraftan amacımız e, yani kadın e, uzun süredir kadın, kadın emeği üzerine çalışan insanlarız e, biz. Yani ilk e, çekirdek grup e, onlardan e, oluşuyor. Evet. Yani kadın emeğinin kendine özgü bir takım sorunları var. Bu sorunlar genel olarak şimdi biraz daha sendikalar bir parça daha üzerine eğilmeye başladılar. Ama hani örgütlü kesimde bile kadın emeğinin sorunları ya da kadın eylemlerinin ön plana çıkarılmasına yönelik çok fazla çaba olduğunu, olduğunu düşünmüyorduk. Bu alanda bir eksiklik olduğunu düşünüyorduk. Diğer taraftan ücretli kadın emeğin, emeği üzerine feminist e, camiada daha çok fazla hani e, bir e, çalışma olmadığını, ücretsiz e, emek üzerine epey bir çalıştık hepimizin e, bu konuda birikim ve deneyimi e, var ama ücretli kadın emeğin sorunları e, üzerine çok fazla hani... E, çok fazla diyorum şimdi arada bir şeyler yaptığımız oldu hafifimiz hareket olarak ama orada da böyle bir e, açık vardı. Buradan hareketle hem şey dedik e, alanda e, bulunan kadın işçilerin e, sorunlarını e, açığa çıkarmak yani habercilik e, yoluyla açığa çıkarmak, e, buradan feminist hak haberciliği yapmak, e, diğer yandan da hani... Feminizmin yani içinden geldiğimiz hareketin gündemine bir noktada emek yani kadın emeğinin sorunları üzerinden biraz katkıda bulunmak iki amacımız vardı yani temel olarak özetlemek gerekirse. E, haberciliğimiz biraz sizde e, yani dikkatinizi çekmiştir. E, haberciliğimiz biraz e, eylem haberciliği e, yani e, çünkü e, çoğumuz feminist e, bilginin e, eylemin bilgisi olduğunu düşünen feminist kadınlarız yani feminist hareket içinde aktif olarak eylemci olarak bulunmuş bulunan kadınlarız. Akademide olanımız da öyle şey de öyle hani alandan gelenimiz de öyle. Biraz haberciliğimize feminizm eylem bilgisi olduğu temel yöntemden hareketle haberciliğimizi de o şekilde yapmaya çalıştık. İşte dediğim gibi iki seneyi devirdik ve bugüne kadar geldik. Genel olarak çizgimiz şey dergi haberciliği. Femiz bir dergiyiz yani. Hani dergi haberciliği yaparken eğlenmeliyse dedim ama aynı zamanda hani direk olduğu gibi gerçekliği yansıtmaktan ziyade biraz da yorum katarak yani feminist e, yorum katarak da e, haberleri e, vermek. O yüzden dergi izliyoruz. Yani birebir böyle e, şimdi bir aydır e, deprem meselesinden dolayı e, biraz e, şey yaptık. E, Günebirlik haber yaptık. Sanki bir haber sitesi e, görünümündeyiz. Ama e, esasen hani, temel felsefemiz şeydi. Feminist hakkı haberciliği, emek vergili kadın emeğinin şimdiye kadar gözden kaçırılan sorunlarını mesela haline getirip feminist şeye de bilgiye de katmak idi. Ee, aslında e, tabii deprem bölgesinde e, neler yapıyorsunuz ve sanırım orada muhabir bir e, arkadaş e, şu anda biraz aslında orayı konuşmaya geçmeden önce kadın işçiyle ilgili aklımdaki birkaç soruyu e, dinleyiciler adına aslında belki onlar da şu anda akıllarından geçiliyordur. E, hemen aslında bir hatırlatalım kadın işçiye nasıl e, erişilir? E, Size yazı yazılır mı? Bir de böyle bir ara soru sormuş olayım. Bunların mümkünatı var mı? Mesela herkes, her kadın çalışan kadın, ücretli çalışan kadınlar size yazı yazabilir mi mesela? Ee, yazabilir. <gülüyor> yani kısaca söylemek <gülüyor> gerekirse herkes ücretli çalışan kadınlar, ücretsiz ev, ev emeği yapan, ev, evde emek harcayan kadınlar bu deneyimleri üzerinden bize yazı yazabilirler. Peki biraz da mesela tabii ki söyledin hani daha artık biraz bizim zaten bir bilgi deneyim birikimimiz vardı ücretsiz emek üzerine ama şimdi biraz daha fazla dergiyle birlikte ücretli emek mesela neler daha çok baş gösteriyor en azından hani zaten sen gazetecisin ondan sonra hani yılların birikimi var ama son bu iki yılda bir de covid Denen bir illet girdi hayatımıza hepimizin. Neler evet, daha evet. kadınlar için daha sorunsal oldu ve acil çözüm gerektiren? Neler görüyorsun Necra? Yani hala alandasın. Yazı yazmak alanda olmak bence. Şöyle bir şey hani Covid ile birlikte esasında yeni çalışma biçimleri ortaya çıktı ve bunlar kadınlara resmen dayatılıyor. Yani hani. Ee, şeyde de Covid sürecinde de görüldü istatistiklerde genel olarak e, kadın işsizliği e, genç kadın işsizliği e, hat safada yani cumhuriyet tarihin en e, yüksek rakamlarına erişmiş e, durumda Covid sırasında pek çok kadın esasında epey bir e, iş kaybına e, uğradı ama bunun yanı sıra e, evden çalışma güvencesiz çalışma e, biçimleri e, e, yani düzenli güvenceli ve sendikalı istihdamın e, istihdamdan daha çok e, kadınlara bu tür bir istihdam biçimi e, iyice önerilmeye başladı, başlandı. Bir de hani özellikle e, internet üzerinden e, çalışılabilecek iş kollarında yani uzaktan çalışma yani dünyanın dijitalleşmesiyle birlikte evden çalışmanın bir biçimi olarak ortaya çıktı. Özellikle hani belli meslekler var bu alanda yapılabilecek. Yani mesela hani şey sırasında, pandemi sırasında öğretmenlik böyle bir şeydi. Şimdi. Hani yine hani herhangi bir kriz yalan işte afet dönemleri e, filan gibi dönemlerde hemen mesela şeye geçildi dijital e, online e, öğrenime e, filan geçildi. E, yani e, pandemi o zamana kadar. E aklımıza aklı e, fikrine e, aklı fikrine gelmeyen e, e, gerek e, kapitalistler açısından e, bu böyle gerek kamu çalışanları açısından çalışma biçimlerini e, gündemimize getirdi ve kadınlar bu çalışma biçimleri genel olarak hani kadınlara daha fazla dayatılmaya başlandı çünkü evden çalışmanın şöyle bir karakteri de var yani bunu hemen hemen herkes biliyor evden çalışanlar da biliyor hani evde bulunduğun süreçte hem çocuklara bakıyorsun yemeği pişiriyorsun aynı zamanda çalışıyorsun da yani böylece kadınların iş yükleri arttığı gibi Hani şöyle bir şey, patronlar, işverenler evlere kadar girme şeyinde. Mesela hani şey filan diyorlar, telefonunuzu kapatmayın. Her an size ulaşabilecek işverenler, ulaşabilecek durumda olmamız gerekiyor bizim. Her an ulaşabilmeliyiz. Sen evde bekliyorsun ve hani... Nerede olursan ol, hayatının her noktasına işveren patron girebiliyor artık. E, bu çalışma biçimleri elbette hani bizim e, yani e, kadınların hani şeyini bozdu, kimyasını bozdu ö, ö, öyle diyeceğim e, ve yer, yerleşmeye başladığı e, zamanda ki. E, bir biçimde hani yerleşik, yerleştirme falan çalışıyorlar. Hani sendikaların bu konuda aman aman bir gayretleri de yok. Elbette ki hani bunlar kötü çalışma biçimleri. Bir de tabii sosyalleşmeyi de engelliyor. Kadınlar birbirlerinden öğreniyorlar daha ziyade. Hani birbirleriyle konuşarak. Deneyimlerini ortaklaştırıp işte kapitalizme ya da patriarkaya karşı bir direniş örgütleyebiliyorlar. Bunu, bu imkanı ortadan kalkıyor. Yani birey tek başına odalarda örgütlenme imkanını ortadan kalkıyor, kaldırıyor. Kötü yani hani gidişat <gülüyor> o kadar da iyi gözükmüyor. Yani bunların hepsi, hepsi bir mücadele alanı olarak karşımıza çıkıyor ve hani bu konuda mücadele etmemiz gerekiyor. Kadınlar için düzenli, sürekli güvenceli işler biz talep etmeliyiz. Şey önemli bir konu dedin ki işte şey en yani tarihteki, Türkiye tarihindeki en yüksek rakamlar genç kadınlarda işsizlik oranları merak ettiğim için soruyorum genç kadınlarda üniversite mezunu, yeni üniversite mezunu hani öyle bir bilginiz var mı ya da biraz orayı açabilirsem memnun olurum açıkçası. Ya meslek sahibi olan kadınlar arasında da çok fazla kadın işsizliği. işsizliği. Yani üniversitede kadın işsizliğinde yani ben özel olarak o konuda hani Hı hı. bir araştırma yapmış değilim. Fakat sendikaları mesela genel iş e, e, de, diskin yaptığı araştırmalarda bu üniversitede kadın işsizliği de bir kalem olarak gözüküyor. E, Var. Var. Hı, e, şey Yine deprem bölgesine geçmeden önce şey de sormak istiyorum. Mesela bu e, sizi takip eden yani kadın işçi mecrasını takip edenlerden ne gibi geri dönüştü Alıyorsunuz ya da alıyor musunuz? Kadınlarla öyle bir etkileşime giriyor musunuz? Daha önce sizinle temas etmemiş ama sizi e, okumaya başladıktan sonra var mı öyle geri bildirimleriniz bu süreç içinde oldu mu? Yani zaman zaman oluyor ama ama aman aman bir geri bildirim aldığımızı e, söylemek. Mümkün değil. Genel olarak hani eş dost ahbap işte şeylerde karşılaştığımız, eylemlerde karşılaştığımız feminist arkadaşlarımızın genel şeyi evet hani referans olarak alınma başladığını söylüyorlar kadın işçi, işçinin. Hukuk servisimiz vardı. <gülüyor> o orada işte bir dönem düzenli arayan işte. Hak ihlalleri karşısında hani ne ne yapılması gerektiği konusunda avukat arkadaşımızı arayan içi kadın arkadaşlarımız oldu. Onlarla hani teması e, maalesef hani sürekli hale getiremedik öyle diyeyim e, çünkü. E, hukuk e, şeyimiz e, sürekli değişti. E, biraz da gönüllülük e, e, kolay e, e, e, Çalıştığımız için arkadaşlarımız iş buldu gitti ya da ne bileyim başka bir e, yurt dışına çıktı ya da böyle e, şeyler oldu ama hani önümüzdeki günlerde orayı da e, orayı tekrar toparlamayı düşünüyoruz. Oradan bir hani Kadın işçiler üzerinden oradan bir temas noktası e, yakaladık ama onu tabii e, sürekli hale e, get getirmemiz gerekiyor. Hı -hı. Bir de tabii e, şöyle e, şeyler oldu haberlerini yaptığımız mesela e, Bursa'da haberlerini yaptığımız e, Baruçu Tekstil e, gibi iş yerlerinde e, kadın arkadaşlarımızın işine yaradı bu yani e, şey haberin burada çıkıyor olması pantolonlar üzerinde bir baskı. bir e, baskı maskı, e, unsuru oluştu oluşturdu ve bu hani sendikalaşma faaliyetlerini de biraz e, şey yaptı kolaylaştırdı yani hani hmm. Hmm. E, bu tür e, işler oldu yani hani hmm. çünkü kapalı kapılar arkasında kalmıyor oradaki e, mücadele evet. kamuoyunda birden görünür alıyor evet. ve e, ee, tek değil. şu andaki şeyimizde değil mi ee, Bizler gibi insanların sosyal medya ve e, işte e, ulaşabilmek dillendirebilmek mücadeleyin Mesela Azer soy direnişinin haberi yapıldıktan sonra Bruç Tekstil'den onlardan talep geldi Bahar arkadaşımıza. Hani gelin bizde de böyle bir sorun var haber yapın filan diye. Bunlar tabii bizim istediğimiz geri dönüşler aslında temelde böyle geri dönüşler. <gülüyor> öyle değil. Çünkü... E, hayrımız olsun istiyoruz açık söylemek gerekirse eylemde olan direnişte olan e, bir biçimde e, sözlerini e, duyuramayan kendi görünürlükleri sınırlı olan kadın işçilerin, işçilere bir e, yararımız e, dokunsun istiyoruz. Ee, bu anlam ve bu, bu tür geri dönüşler tabii e, e, biz sevindiriyor öyle diyeceğim yani hani somut evet. bir şey yaptığımız hisine kapılıyoruz yani evet. kadın işler lehine. Evet, tabii Türkiye'de hala bazen kavram kardeşsi soruluyor ama siz e, sizin kafanız bu konuda net olduğunu düşünüyorum. E, kadın işçi dediğimizde yine dinleyicilerimiz için söyleyin belki size yazmak isteyenler olur ya da bir ahbabına, eşine, dostuna önermek. Ee, hem ofisleri de kapsıyor hem fabrikayı kapsıyor her türlü iş alanındaki kadınları kapsıyor değil mi Neyza Evet evet Evet yani bir de şöyle faaliyetlerdi de yani yayın faaliyeti dışında şu şeyler de var mesela 29 Nisan'da bir e, Zehra Kosova e, sempozuunu emek e, kadın emeği sempozumu düzenlemek istiyoruz yani buraya Hani kadın emeği konusunda Çalışma yapan tüm arkadaşlarım akademik olsun olmasın kadın arkadaşlarımızı ne e, katılabilirler onu da hani buradan duyurmuş olurum. Çıksın. E, bunun dışında e, kadın emeği atölyelerimiz var. E, bu burası da genel olarak hani özellikle akademide bu işlerle uğraşan. Ee, yüksek e, öğrenimde ya da lisans lisans üstü, e, e, çalışmalarında bu şeyle kadın emeğiyle uğraşan arkadaşlarımız açısından bir hani bir bilgilenme alanı bir e, bir e, şey oluyor e, bir imkan e, oluyor bu, bunu, bunu da e, önemsiyoruz Bunun dışında bazı sendikalara eğitime gidiyoruz yani onlar e, gelin diyorlar. E, kadın işçiden arkadaşlarımız. bizde gidiyoruz. Eğitim yapıyoruz. Orada da kadın iş, işçilerle bir e, yani e, karşılaşma e, oluyor. E, doğrudan kadın işçilerle bir karşılaşma oluyor. E, genel olarak hani genel, genel işin bazı şubeleri oldu. Bu Deli Teksit'e gittik e, filan yani hani e genel olarak kadınların e, evet, evet. E, neyze son 5 dakikaya girerken e, kadın işçi dergisi aslında e, deprem bölgesinden de e, şu anda sen de dedin, günlük e, gazete gibi çalışıyoruz bu dönemde biraz e, deprem bölgesiyle ilgili gelen oradan haberlerle ilgili yorumların nelerde nasıl e, değerlendiriyorsun ya yani deprem oldu diye, yani kadınların sorunları farklılaşmıyor. Üstüne acı yaz hepsi var yani onlar eklendi. Ama aynı zamanda mesela şeyin baharın yaptığı haberlerde şey görüyoruz. Yani büyük bir ev içi, emek yükü yine kadınlarda bu sefer hani e, şeyler mutfaklar e, şeyler olmadığı için tesisat filan olmadığı için kadınların iş yükü ağır ee, geçenlerde şeyi gördük hala mevsimlik işçi yani gündelik e, geçimini sağlamak için e, kadınlar mevsimlik ki o bölge mevsimlik işlerin e, yoğun olduğu bu bölge önümüzdeki dönemde bu biraz daha artacak yani şeye giriyoruz ilkbahara e, giriyoruz e, yani kadın emeğine dair e, önemli e, sorunlar var ve Mevsimlik işler yani e, çok düşük e, ücretle e, mevsimlik işçi e, çeşitli yerlerde çalıştırılmaya e, başlanmış. Bunun dışında e, dediğim gibi hani e, evic yükleri e, ve hani e, şeyler fotoğraflar da e, çekiyor tabi bahar yolluyor bize muhabir de değil mi kadın işçinin muhabir, muhabire yani, evet. Hı. Muhabir arkadaşımız Bağrı, e, şeyde çadırların önünde işte kazan kaynatan kadınlara falan rastlıyoruz. E, gerçekten e, ayrıca bir emek sarf etmek e, zorunda kalıyorlar. İşte Çadı çadırları temizlemek, e, çocuklara e, yıkamak falan bunların hepsi e, ev içi emeğin e, bu koşullar yani e, ev olmayan e, koşullar. E, ev içi emeğin e, miktarını arttırıyor ve kadınları e, gerçekten e, çok ağır bir e, çalışma temposuyla karşı karşıya bırakıyor. Bunun dışında e, mesela şey var e, kocasıyla ayrılma noktasına gelen bazı kadınlar e, tekrar depremle birlikte e, ortadan kalktı, tekrar e, birleşmeye çalışıyorlar Ya da hani çadırlar öyle e, böyle hemen gelinebilecek, girilebilecek e, ya, şeyler alanlar olduğu için kapıdı, kilitti, anahtardı, şuydu, buydu falan olmadığından adamla erkekler hani e, bu konuda kadınları zorluyor. Çeşitli şiddet yani biz e, Bahar'ın haberlerinden genel olarak hani çok gelmemekle birlikte yani karşılaşmamakla birlikte e, diğer feminist arkadaşlarımızın e, gittiği bölgelerde e, şiddet, e, taciz e, falan gibi e, kadına yönelik şeyin suçların e, bayağı bir e, orada da devam ettiğini ve e, şartların bu şeyleri daha da ağırlaştırdığını e, görüyoruz. Bu, bu tür baskıları daha da ağırlaştırdığını görüyoruz. Yani şeyin durmuyor ya. Yani, e, gerçekten çok acı e, yaz var. insanlar e, çok kötü durumdalar. Ama erkeklik e, şu veya bu biçimde e, devam ediyor yani. Hiç deprem dinlemiyor. Afetler, dinlemiyor. dinlemiyor yani. Yani pandemide de böyleydi biliyorsunuz. Evet. kapalık aldığımız evi çişitte tartmıştı. Yani bunları tabi. Ha bunun dışında kadınlara dair bir takım sağlık sorunları var. Bağırın mesela haberlerde en fazla gördüğümüz şeylerden bir tanesi de kadınların çişini tutmasıından doğan bir takım hastalıklar ve hani hijyen olmamasından doğan üreme sistemi hastalıkları. E, bayağı bir hani kadın sağlığını tehdit eden şeyler de var. Evet. Durumlar da var. Evet. E, Mecda ne yazık ki programımızın sonuna geldik. E, seninle e, sohbet etmeye e, doyum olmaz her, her zaman için. E, çok çok eder. teşekkürler. E, programa ben teşekkür e, ederim. Katıldığın için ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Bugün yayın konuğumuz feminist yazar ve gazetesi Necla Akgökçe bizimle birlikteydi. Kadın işçi üzerine sohbet ettik. Kadın işçi tekrar şey olarak söylersek web sitesi üzerinden ulaşabilir dinleyicilerimiz. Haberlerinizi oradan okuyabilir değil mi? Twitter'dasınız, evet. Evet. Instagram'dasınız. Ee, Facebook'tasınız size evet. erişebilirler okuyabilirler ee, evet. yazmak isterlerse yazabilirler ee, kendi evet. iş nerede duruyorlarsa kadınlar iş yerleriyle ilgili evet peki. <gülüyor> Tekrar tekrar çok teşekkür ederim Necla. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, elinize, e, emeğinize sağlık. Hep birlikte. Sizin de emeğin çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Kadın işçiyle birlikte. E, tekrar e, görüşmek üzere bir emeğin günlüğü programında. Görüşmek Hoşçakalın. Üzere.